Modern sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar 31 Ekim 2013 Perşembe sabahı yine pırıl pırıl bir gün. Ama sevinemiyoruz da günün pırıldığına geliyor donuyoruz diye. Ve donuyoruz. Neyse ki bizi ıslatacak su yok şehrimizde. Hem donsak hem üşüsek hem de birisi çeşmelerden bize su atsa ne kadar kötü olurdu ama öyle bir şey yok hiç merak etmeyin çeşmelerimizden sular atmıyor üşüseniz de kuru kuru üşüyeceksiniz ki mesela İzmirli birisiyle sohbet ederseniz bu kış günlerinde İzmir çok soğuk olmuyor ama nem var der Ankara'da zaten havada nem yok çeşmelerde de su olmadığından hiç üşümeyeceğimiz bir kış gerçekten de bu ortasında çölü yaşıyoruz yani zaten ne yaşayacaktık Evet, çeşmelerden suların akacağı günleri hayal ederek, o günleri özlemle bekleyerek bir kez daha modern sabahlarda karşınıza çıktık. Gözlerimizin ıslak mendillerle silerek geldik. Yani gözlerimiz de yaşarmıyor çünkü vücudun suyunu koruması gerekiyor. Çeşmeden falan su akmadığı için başkentimizde. ...vücuttaki suyu muhafaza etmek için... ...gözyaşlarımızı içimize akutuyoruz. Hatta ağladıktan sonra... ...o gözyaşlarımızı tuvalete döküyoruz. Hani ikinci iki bir defa değerlendirilsin diye. Islak pendillerle... ...temel temizliğini yapan... ...insanların şehrinde... ...modern sabahlar radyonuzda sevgi dinleyiciler. Biraz daha konuşmak, biraz daha... ...düşüncelerimi, hislerimi... ...sizlerle paylaşmak isterdim. Ee, ancak iki arkadaşım daha var. Onlar da... E, ...maaşlarını hak etmeleri için... Çok da bir şey almıyorlar ama e, onu bile hak etmeleri için gelip stüdyoda bir iki kelime bir şey söylemeleri gerekiyor. Bir taraftan da maaşların önemli bir kısmını sabahları sıcak içeceğe, sıcak içecekten kastımız sıcak çikolata, çay, kahve, espresso, kapacınla dediğimiz e, çeşitlerden birine e, maaşlarını yatırıyorlar şu anda tek koldu canavar dediğimiz kahve makinesinin başındalar. Jetonları attılar. Bazen atıyorsun hiçbir şey çıkmıyor. Bazen 1.25 kuruşa 50 tane kahve kazanıyorsun. Hiç hiç bitmiyor. Oktay Bey hoş geldiniz. Bu sabah şanslı mıydınız? Önce onu isterseniz bize keyifli açıklayın. Paranızın karşılığını <gülüyor> aldınız mı? Hoş <gülüyor> Ya bizi acele ettirdin Ege. Yok acele edecek bir şey yani, yok. Saat sekiz buçuk. <gülüyor> Hayır. <Şu anda gülüyor> yani böyle saate göre konuşmuyorum. Sana göre konuşuyorum. Saat konusunda yani saatte kıyaslayacak olursan hepimiz haksızız. Yalnız ee, yani yapamadık. Yine ilk şey yarım verildi. Yani yarımın biraz <gülüyor> üzerinde. Valla kumar makinesine döndü ya bu kahve makinesi. O bir yalnız şey. Ne? Sıkıntı. Ne sıkıntısı? Biz mesela hepimiz aynı saatte burada olduğumuz hmm. için e, ortaklaşa evet. bir dert de. Evet. Mesela evet. ben bazen erken gidiyorum ya. Günün ilk kahvesi bana patlıyor. O yüzden moralim <gülüyor> çok bozuk oldu. Yani, yani o... gelip böyle sinsi gibi bir kenarda beklemek lazım. Niye öyle yapıyor onu anlamıyorum ya. İlk verdiğin Birden abanamıyor demek ki. İlk verdiğin üründe niye bir çirkinlik yapıyorsun? Mesela ben orada tam kahveye göre bir ayarlamışken bana niye yarım bardak kahve veriyorsun? Bir bir şeyleri eksik. Çok özür dilerim, Egeciğim. Sana yetişmede kendimize kadar aldık. Ee, ama emin Saygı ol, emin ol, e, şey yapacağız yani. E, Ölümüzdeki... Bu paket nasıl başbakanımız dedi bu paket son paket değil. Onun gibi mi? Aynen. Bir de Aynen. Dehöpürterek içme bari karşımda. Hayır, kabul bu da ya. höfletire geçme Yani sizin o kadar net çıkmıyor ya neredeyse. Vallahi, değil mi? Nasıl yaptın onu? Bilmem vallahi Oktay işte bu adamı görünce ben bir coşuyorum ben şeyle. Bu adam dediğin adam. gazetede birini mi gördün yoksa egeden mi? Valla gazetede gördüm. Metin Tahan makine mühendisi olarak gördüm. Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Metin Tahan yazdığı intihar yeminini kanı ile imzalamış. Bunu geç gördünüz mü? Ne, o ya bu Marmara mühendislerinden biri. Evet, 29 mi? Ekim'de açılan Marmaray'ın yapımından sorumlu olan en yetkili bürokrat konumundaki e, kendisi. inşaatı yetiştirmeme riskiyle karşılaştıklarını söyledi. Metin Tahan sorunları tartışmak için müşaviri firma yetkilileri, Japon proje müdürü ve altyapı müdürlüğü yöneticileriyle 27 Şubat 2013'te yaptığı toplantıyı şöyle anlattı. Şimdi Japonlar olunca galiba bunu etkilemek için bunlar da hareketi falan var ya. Var doğru. Kesin demiş oradan vurmuş. Çok güzel. Bravo. Doğru bir. E, tam bir. Oktay yanlış anlamazsam mühendis kafasısı Tayla diyebilir miyim? Çünkü sonuçta böyle tüm bir... mühendisleri bağlamışsın. Evet. Yani ne iyi mühendis, o da mühendis falan. Tabii canım. Yani olarak... keşke ben o gibi mühendis olsam ya. Yani. Yani keşke. Olabilsem. O yüzden yani tabii bazı yani noktalarda şey ne derler? Kötü anlamda demirme tarihinde sıkıştırma yaratmak için kan. Kullanılır diye bir şey evet, mi var mı? Evet öyle açıklama Valla, bu iş bir açıklama yaptı birisi. Genel mühendislikte mi var Aynen. mı? Fizik Ge mühendisleri bir i̇şte şey yapıyorlar mı? İşte öyle bir mühendislik. Girişte yok mu? Birinci öyle, sınıfta öyle, falan. Hayır, hayır, mi? Bir gözden bir şey geçir oktay. Şöyle bir dekak. Yani Belki pek girmemişsindir çok, o derse. Ben, ben onu söyleyecektim. Pek çok derse almadım. Pek çok dersten kaldım. Pek çok sınıfa girmedim ha. derse. Ama yani e, bundan eminim. Öyle bir şey yok. Mühendisler taahhütçülük dersi var mı ya? Var. İadeli taahhütçülük de var Üçüncü sınıf. <gülüyor> taahhütçülük ikinci sınıftır. İadeli taahhütçülük bir ön koşulu onun ohta. Ve <gülüyor> e, prekusit. O ders çocuklar ee, eğer alttan şey ama direkt uzar. <gülüyor> ne taahhütçülük ya? Taahhüt ya. ya mühendis dediğin taahhütçülük yapmıyor mu bir noktada? Elektrik mühendisi gibi işte bak, mesela, bak mesela, nereden geliyor? Elektrik taahhüt. Elektrik işini alalım. Müteahhit. Müteahhit. Evet, işte. ne, ne inşaat mühendisi? İnşaat taahhüt taahhüt ederse bir taahhüt olur. Oyo o yok mu? Sonra da en sonunda da takabıtılıyor. Oluyor <gülüyor> Ölüyor, <gülüyor> dedim. <gülüyor> oluyor. Oluyor. Beni <gülüyor> şey yapmayın ya sabah sabah. Allah Allah. Lütfen ya. Siz ya. De, ne vallahi size bu yaştan sonra mühendislik eğitimi verdirticem ha. Ferdirt doktor. Olalım valla. Allah. Valla ben bir yaştan olur. sonra bir şey okumak istiyordum. Ne okuyabilirim? Mühendislik temel mühendislik kitap e, oku. Ki, kitap oku. Kitap oku Fahir. Kazanırsam yani kazanmam şartıyla okuyabileceğimi düşünüyorum. Gerçi ben seni Mesela ziraat okur. mühendisliği. Ben sen kitap okurken gördüm. Hı -hı. 14 sene sonra tanıştıktan Ay, 14 sene sonra. Hayır sanki kitap okumayan adammış gibi. Ben gidin. hiç görmedim Fahir. E ben sen hayat... seni kitap okurken görmedim. Ben ne zaman hayat... gitsem Platon masasının <gülüyor> şeyinde dur ya. <gülüyor> Doğru. Devlet. Bilmiyorum ama yani. Bunu, bunu, ben başka bir şey hiç fark etmediğiniz şekilde devam edin diye diyorum. Aynen devam edin. Sen kitlendin kaldın ben ama. Ben çok merak ettim de şu an ne, ne şey yapmamız. İlk defa gördüm 14 sene sonra e, dükkanımızda bir girdim. Faik'te bakıyor. Dükkanda mı okuyor? Evet. Dükkanda okumak çok zevkli ama. Dükkan... Ya dükkanda zevklidir yanlış yapıyorsun Fahir doğru yapıyorsun. Aynı Bak, yolda şey, ilerle şey, demiyorum ben. Ben kendi dünyamda bir şey ama anlatıyorum. O bir Zevkinin şey, peşinde gidiyor. Hakikaten o, çok güzel bir şey. O öyle bir şey oldu ki bir de geçen gün e, bir arkadaşımız kitabını unuttu. Ha, unutulan Geçe kitap mı okuyorsun? Hayır hayır canım. Sen hiç merak etme. Hayır. 125'ten 147'ye kadar ben okudum. Ondan sonra geçen akşam gene böyle bir artık iş tavsadığı dakikalarda dükkanda, dükkanda ben de kitabı açtım. Şöyle bir 30 sayfa mı? falan. Evet. Yok unutulan kitap. Unutulan kitap Gece mi? Gece okunacak şey ol köstebek gibi olur gözlerin ya. Hayır ondan sonra şimdi git mesela personele sor. Çalışan arkadaşlarımızın gözünde çok okuyan biridirim. Öyle herkes beni kitap Ya o öyle olsun zaten de şimdi dinleyicilerimizin kafasında aklında bir soru oluşmuştur. Oktay girdiği zaman dükkana Fahir Oktay'ı bu kadar şaşıracak ne okuyor ne diye. Okuyor? Kalın, Orası, bir kitap kalın da bir kitap okuyordu sevgili ama orasını Orası ilerleyen, sen sen ilerleyen haftalarda e, muştulayacağız size. Muştulayacağız evet. Ben de, de Game of Thrones okuyordum dükkanda. Ondan <gülüyor> bak, sonra İsrail'e söylesin o zaman. İsmini vermek istemiyorum bir gün. Bu, bu ne kitabı? Bu... <gülüyor> Ampadaki iç sabahı taraftan bir kitap diyerek devam etti. her <gülüyor> gibi... ...talep bir şey. Böyle şey, şey demeksem Böyle dragonlar var saldırıyorlar. 45 yaşındayım ben demek istemedim. <gülüyor> <gülüyor> nezi nezi, nezi anlattın bravo. <gülüyor> Çok güzelmiş. Bu arada... Ee, dur ben şeyi ka toplantıya kanıyla, ha, ha, kanıyla kan, kanımızla imzaladık diyen Hı -hı. Neydi beyefendinin ismiyle hitap edelim Paraf mıdır yoksa tamam, imza mıdır ya Metin Bey metin Tahan tamam. kanına bağlı kan, kan yoksa böyle parmağını kesip oraya şey mi Hayır, mühür gibi diyorsun sen o alakalı Zaten şimdi bence kanı ka kalibin içine çek onunla bayağı imza atmaya gerek yok kan zaten senin imzan DNA'n her şey mi? bir ha. damla damlasa yetmez mi Ege sende var ya çok sinsi çok pis bir içten içe bir şey var bir mühendis kafası var yani detaycı düşünmeye başladın. Artık yani bir bütün olarak görüyorsun her şeyi. Bravo. Bravo çok Değil güzel. Bir damla yeter. Seni gidiyelim. okutacağım merak etme. Seni Teşekkür okutacağım. Ederim. Seni adam edeceğim Ege. Ya doğru söylüyor tamam. adam ya. Bir damlayı böyle şey yapacaksın. Hmm. Sonra böyle imzaya gerek yok. Yok, canım, yapacaksın. Yeter. Yapacaksın yine imzanı da o damlattığın yere. Bunu kana lazım ya. Yok ya, o bulaşır. Hatta bulaşır. Parmağınla mı yapacaksın? Ha, parmağınla. Bir tane böyle Dana güzel bir Dana kadar olur o zaman Güzel bir şey. Kalemle bir de, yapsan? Kağıdın kalitesi önemli tabii. Dağalmaması lazım. Pırtılaşır. Çok güzel. Çocuklar pırtılaşma demeyin. Hep benim beni rencide edici şeyler söylüyorsunuz. Kıhtılaşma deyince biliyorsunuz. Venöz yetmezliğim olduğunu bile bile. Herkes mağdur programı. Benim Venöz yetmezliğimi bile bile bunu yapıyorsunuz. Helal olsun size çocuklar. Helal. Bu seçim, 14 sene sonra bu seçimler... benim Venöz yetmezliğim programı alay konusu oldu. Helal olsun. Mail atmayın <gülüyor> Alay dediğini <gülüyor> mail at. Neyse 29 Ekim'de Marmara'yı açamadığımız takdirde başta ben olmak üzere aşağıda isimleri yazan 8 kişi... ...bütün onurları ve arzularıyla Boğaz Köprüsü'nden atlayarak kendilerini feda etmeye söz vermiştir yazmış. Bu arada 8 kişi daha var yani toplamda 8 Bilçin. kişi. 7 kişi. Işte. Müdür bey bizim niye bir şey yaptınız ya? Benim adatlarım var dememiş ki Valla bilmiyorum. Herhangi bir nedenle diye yazmış. Yazı keşke... bittikten sonra da arkadaşlardan toplu istedim. Parmağımı tırnağıma kadar deldim. Allah Allah. Yeterli biz... bence ya. Yani erken Durdu. saat şu anda faer. Evet. Evet. Ondan sonra da gülmüşlerdir herhalde. Mi? Delirdi delirdi. Kan kuruyunca da hepsini iyi, korkusundan delirdi ne yapacağını şaşırdı diye gülmüşlerdir can. Kimsenin alacağı yok derhalde. Bir daha hat, keşke bitti. Bu ne demek istiyor? Ben ne yapacağım diye anlamak için Japon proje müdürü Matsubuko'ya yazıyı 12 Tercüme ettirmiş. Matsubuko. Ha, Matsubuko tercüme ettirmiş. Hayır Matsubuko böyle bakın ben ne yapacağım şimdi ha, böyle manya... herkes parmağını deliyor imza. Maniye'di bu ya falan demiş. Ben, ben, ben delmem abi del del demiş. Hani hareketi yapar bizdik Japon'a da imzalamıyorsan şu anda çek git dedim. Japon'a yönü... mı demiş? <gülüyor> evet. O partnere. Yani ben gidersem 29 Ekim'e zor yetişir demiş Japon. O zaman otur demiş. <gülüyor> Japon'a mı demiş ya? Bu evet. Japon'a da öyle dedim diye mi anlatıyor? Vallahi öyle demiş. Yol... Bayağı samim olmuşlar o zaman. İmzalamıyorsan e, kaç yılda tabii olunur. İmzalamıyorsan şu anda çek git dedim. Sonunda diğer yönetici gibi affedersiniz... Paşa paşa Japon'da imzaladı. Ya madem bunu yetiştirme konusunda bu kadar e, böyle bir kendilerini baskı altında hissetmişler, bir onur meselesi yapmışlar. Dünkü itirazdan sonra en azından hani Boğaz'dan atlasın demiyoruz tabii bu genç mühendislerimiz de bir taraftan ayaklarını soksalar suya. Ne itirazı? Ey de değil mi? Boğaz yürüyerek geçildi. Ya, uzun Abi bir sonra. ya. Abi onu açıkladılar ya. Siz takip etmiyor musunuz ya? TC genel müdürü arıza mı? Arıza. Sen itiraz dedin de onu. Ben itiraz diyorsun. mı dedim? Ha. Aa. Arıza. Çünkü itirazdan soru mı dedin? Evet. Arıza dedin değil mi? Arıza da baş. genel müdürü Süleyman Karaman dün açıkladı ya. Nerede? Evet, görmediniz mi? Görmemişim. Yok göremedim. Yani nasıl? Görmedim Şimdi, göremedim. E, şöyle, Olağanüstü üstü ilgi ve yolcu yoğunluğu var. İlk defa binen yolcular acil durum butonlarına Çakışarı oraları basıyorum, buralarıyla basıyorum. basmaları sonucunda tren durmaları yaşandı. Ee... Ama kurcalarsın tabii Asrın projesi. Şimdi mesela sadece bir metro deseydin, raylı sistem deseydin, hı hı. ben yani Ankara'da kimse metro açıldığında dur düğmesine basmadı. Neden? Normal no, bir gecikmiş bir metro Çünkü Asr projesi şeydi. değil yani bu. Ama Asrın projesinde normal metroda buna bassam bu durur. Ama Asrın projesinde uçar mı? Ne olur? Çünkü ya mesela bu... bazı şeylerde roket butonu gibi bir şey oluyor yani <gülüyor> filmlerde görüyoruz. Ya bu biraz yumuşatarak anlatmış. Ben dün bu, bu dediğin gazete mi? E, gazete evet. E, ayağımla gösterdim gazeteyi. <gülüyor> bu derken Süleyman Karaman'ın açıklamasını, ECDD Genel Müdür'ünün açıklamasını canlı dinledim. Şey dedi, özet geçeyim. E, bu yani bedava olduğu için. Herkes abandı. Halkımızın da merak olduğu için son durakta inmemiş yolcular. Çok meraklı insanlarımız var bizim diyerek Genelde... Son durakta inmemeleri son durakta Başkasının bilememesine neden olur Başka bir şey olur mu? Son durakta başka i̇şte, bir insan mı dönüş? Ama binenler de var sonra orada kalabalık olmuş yani. Sonra orada binenler inmeyenler. Yür, yürüyerek geçmişler ama bu hep İl <gülüyor> boğaz iç köprüsü yapıldığında da biliyorsunuz yürüyerek geçildi Boğaz. Bu sefer de alttan yani biz yapılınca önce bir yürüyerek yayan bir kontrol ediyoruz. <gülüyor> Tabii bir, doğru. Biz de durmamıştın. Dün 300 bin kişi taşınmış. Evet. Korkunç bir yoğunluk. Günde 1 milyon kişi taşınması bekleniyordu. Onun 3'te 1'inde arıza çıkıyorsa 1 milyon nasıl oluyor? Onu... Nasıl olacak? Şöyle hesap yapmışlar. Yine, e, Süleyman İnsanların Bey e düğmeye tutaması. basma, avanma Geçelim. şeyi Yamanma ortadan şeyi. Bu dedi Süleyman Bey dedi ki bu milyonda 1 olacak bir şey dedi. Onu iptal onu De 1 milyon kişi taşınınca her gün bir defa olacak demek ki o da. <gülüyor> yani yani ilk matematiksel başta, olarak. Onu ilk başta yaptık bu dedi. Bu çocuğu hemen buradan çıkardın. Bunu alın hemen mühendislik bölümüne götürün. Hangisini istiyorsa hemen başlasın. Şu anda, ya ya. şu anda ben rektörün sesini duyar gibiyim şu anda. çocuk başlasın. Bu hemen başlasın bu. Bu olmuş çünkü. Bir de şey dedi. 2 milyon emekli var. Hesapladık dedi. Hesapladık dediği büyük ihtimalle... Emekli dediğim kurcalar. B yani ben ihtimalle... şeyden biliyorum. Doğru söylüyor. Aile büyüklerinden. Böyle gelen bir alete bakıp... Bunun neresi bozulur diye kurcalayan adam var. Buradan bozulur. Zaten yürüyen merdivenlerin... Stop düğmesine basıyorlarmış. Öyle olunca... Halkımız <gülüyor> düğmeye mi aç... Galiba ya, bir şey bol düğmeli basmasın. bir şey yapsın ya olsa şey şey ya. iniyorsun ya Metro'ya böyle şey sağda solda yani Marmara'ya Bence halkımızdan. halkımızdan ilk başta bol düğmeli bir şey geçiş koridorlara yap. Herkes bassın düğmesine bassın basın halk... hevesini alsın. Halka faydettiği Halkımız da halkımızız deme. Yani halkımız. şöyle o kadar mükemmel bir organizasyonla açıldı ki bu Hı -hı. proje ee, yani insanlarda bir şey oldu tabi bir merak bir e, heyecan oldu yani o, o yüzden yani. Çok normal. Bunun böyle olması da... Hümmeler her zaman basılmaz. 2 milyon emekli... Bir... diye dün. Evet. Peyman Bey. Ha. Yani... Onu ne ne olarak... Yani? Boş. insan olarak. 2 milyon emekli Büyük ihtimalle olarak. bu açıklamayı yapmadan önce arkadaşlarıyla çayları düşdük mallarken emekçiler ilaç bedavadan geziyorlar <gülüyor> yaşlı kartından mı bahsediyor acaba Yok zaten ücretsiz Her ya. Yani işte Her neyse herkesin kartı varmış kimin. Onları aldık mıydı? Ben sana söyleyeyim. Ama o söyleyeyim, saatlerde yani. Güymeleri iptal ettik miydi? Gün içerisinde boş kizen sayısı hesaplanmış ve 2 Buna milyon oldu ortaya çıktı. Bir de şeyi iptal geceleri de çalışsınlar bence. Yani başka türlü fera fera geceleri de geçmek istiyor. Çalışacak isteyen. bir şey yok ki artık. Nasıl? Ha şey mi? Marmaray mı çalışır? Geceleri de çalışırsa bence günde bir milyona adam demeyiz. Herkes de hevesini almış olur. Geceleri sinsi, sinsi geçip geliriz. Bir de elektrik kesilince durdu ya. Evet. O yok, niye okuyayım. oldu ya? Yani bir o şeye mi bağlı normal Hı. fişe mi takılı bir yerde? Marmaray'ın. O fişe oynamış olacağından. yok projesi şehri şebekesinden alınıyormuş. Tabii. Üçlü priz kaldırmaz. Biri... ha O zaman o üçlüyü kullanacaktı biri onu söktü. Söktü o esnada o, kesildi. Duvara takarken üçlüyü alırken. Ondan işte. Şarjlı yapsınlar. Şarjlı Marmaray nerede? Gitmez ki abi. Bir buçuk kilometre çok da uzun değil ya. Gider Devamlı de fişe takılı olsa. Eledeki elektrik kabloları var böyle açılacak şey ya, bir buçuk. dönerken fır diye kapanacak. Çok sadece deniz denizden altından geçen kısmı Bir buçuk 1,5. Hmm. Ama kablo ne mu? olacak ki 10 met şey biz 10 metre 15 metre alınır. 10 tamam. <gülüyor> kilometre kablo alsan <gülüyor> ne olur Oktay? Ucuca mı? Hay böyle şeylik var ya böyle helozonik. O açılacak. Yani plastik değil Yaylı sistem. Olan. Raylı sistem değil. Yaylı sistem efendim. Abi çok güzel oldu. Bana çok güzel aksetti. Sana da nakşetti diyoruz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. İngilizce şarkılar hepsi birbirinin aynısı sevdiğin dinleyiciler, Buyursunlar efendim. <gülüyor> 12 yıl rahatız. Hangi konuda? Para? Eee Burçlar Para açıklandı. Para konusunda rahat edecek burçlar açıklandı. Terazi, kova ve affedersiniz aslan burçları 12 yıl boyunca rahat rahat takılabilirler. Şimdi derdi. bu sene biraz geç kaldı. Yeni burç çıktı. Herkesin burcu değişti haberi. Seneye baharda mı çıkacak bu hava? Bilmiyorum. Havar? Bir Merkür geriye gidiyor haberini okudum ben. Merkür gidiyor. Şimdi Merkürü, yani işlerin o iyi, biliyorsunuz Merkürü o. diyen insanlar var etrafta. Böyle o git. en çok şey, en korkulan şey astroloji dünyasında. Merkür, Merkür geri gerisi. gerisin geriye beri tarafa doğru gitmesi. Merkür beriye gitti mi? Hiç böyle Bütün işler e, şakaya gelecek yani. bir tarafı yok yani. Biz şimdi ledde şanşaynin ile ne oldu? Balık burcuna mı geçti dünya? Ee... Yoksa kova burcuna? Kova burcuna. Kovaya geçti. Kovaya tabi. geçti. Ejom, hey, akvaryum. Evet. Fiyo şey, kadar dans ettik. Nasıl Doğru. ya? Şu anda Akrep Burcu'nda değil mi dünyamız? Fahir sen kaç bin yıl <gülüyor> önceden kalacaksın? Hadi ya değişti mi her şey? Tabii canım. Delişik, Zaten delişik ondan oluştur. önce de Balık Burcu'ydu ya. Aman vallahi bir noktada ben de ucunu bırakmışsın. <gülüyor> Astroloji değil bu ya. Küresel ısınmayla ilgili bir şey var. 12, o, 12 yıl belki... rahatız. 12, 12 yıl rahatız diye. Kuraklıklar felaketler arka arkaya. Küresel akarkaya. ısınma nedeniyle oluşacak doğal afetler ülke ekonomisine büyük ne verecek? Zarar, zarar verecek. Küçük bir hediye verecek. Küçük o küçük bir hediye verecek. Sembolik da büyük zarar. 12 yıl içinde hangi ülkelerin ekonomilerine daha fazla zarar vereceğini açıklamışlar. <gülüyor> <gülüyor> tek tek ülke isimleri veriliyor. Ya ne kadar enteresan. Bizi bulmayacak. Neyse diyen ülke var mı? Yok işte Rahatsız dedim ya en başta. Yani. Ha ülke olarak rahatsız. Tabii canım. Çok iyi hocam. Sen dünya vatandaşı olduğun için. Evet. Oradan bir bana gene bir dert düştü yani. 67 ülke yüksek riskliymiş. Ee, Onlar sonra... düşünsün. Vallahi biz burada rahat rahat keyifli keyifli otururken ha, bunlar ama gene fıkara ülkeler. Küresel ısınmaya en az katkısı olan en çok etkilenecek ülkeler. Onu da üzülüyorum ben. Biz sen... ısıtmadık ki küresel biz yani bir şey yapmadık. Ne yapalım? Kurunun yanında yaş da yanıyor. Bangladeş mesela Bangladeş'in küresel ısınmaya Bangladeş'in şey durumu zaten bütün kotmontları yatmayı biliyorlardı ama. Olur <gülüyor> Sierra Leone, Haiti, Güney Sudan, Nijerya bunlar. Yazık ya vallahi hiç. Vallahi etkileri Kanunçı. olmayan en fena etkilenecek ülkeler bir taraftan. Bunlar çok yüksek riski, risk altındaki ülkelermiş. Şöyle bir örnek vereyim ben, herkes anlasın. Fahir mesela burada oturuyor, dünyayı küresel ısıtıyor, ısıtıyor, ısıtıyor. Bana patlıyor. Ben hiçbir şey yapmamıştım. Sen nerede oturuyorsun? Ben burada oturuyorum. Yanlış Tam örnek o zaman. Ha, bilgisayara bakıyorum ama. O bilgisayar o kafası dönük. Kafası Hiç dönük. ısıtmıyorum bir şeyi. Bir Pardon, dönüyorum. bilgisayar kapalı mı? Açıksa nasıl ısıtmıyorsun? Başka sorum yok. önündeki mühendislik şeyinden alıyorum, <Gülüyor> derhal az dedi. Ne bir ülkeler. Bir... Ne olacak şimdi? Öbür ülkeler? Öbür ülkeler rahat olan ülkeler, düşük risk altında. Zaten küresel ülkeler. ısınmaya neden olan ülkeler? İzlanda, Amerika, Finlandiya. İngiltere. Amerika en başta şey zaten. Ondan Danimarka, mi? İngiltere. Gerçi Danimarka falan düşük ya, karbon emisyon şeyi. Baktın mı onlara? Onları... İyi baktın mı? <gülüyor> ben dün gece dün gece okuduğum bir kitapta gördüm. Amerikalılar da demişti evet ama belki küresel ısınmadan doğrudan bizi şey etkilenmiyoruz. Sebebi biziz. Sonuçlarıyla başkaları uğraşıyor ama filmlerde de falan hep buzaylılar ilk önce Amerikalılara Amerika. saldırıyor demiş. O da aklı adamlar da kaç tane göklerimiz de yıkıldı demiş. Bak ağlayarak anlatmış adam. Bir Amerikan vatandaşı. Hiç an. ben bir filmde görmedim ben. Godzilla'yı Bangladeş'i ezerken. Hep Amerika'ya eziyor hep Amerika'ya Oradan Bangladeş'te biri çıkmış. E siz yapıyorsunuz onu demiş. Herkes ne bağırıyor bu adam, kendi Çünkü filmde, hiç, hiç onlar yapmıyor canım. Yani Avengers'ta gördük, Godzilla'da gördük. Her filmde Amerika mahvoluyor. İşte Amerika mahvoluyor. Kaç defa oldu. toparladılar şeyi? Kendileri kendilerini yapıyorlar. Ben bir daha artık bir filmde görmek istiyorum ya şeyi. Bir vatandaşın sokakta barda hani öyle şey oluyor ya <Gülüyor> felaket filmlerinde. Bazen sokaktaki bir adamı <Gülüyor> gösteriyorlar bir iki o Ulan hep Amerika, hep Amerika diye bağırsın ondan sonra tepesine mesela özgürlük heykeli düzsün gibi bir şey. Böyle <gülüyor> <gülüyor> bir sahneyi istiyorum. Özgürlük heykelinin yakasında dolaşan bir herif. <gülüyor> <gülüyor> o da turist olur, gene o da garip olur yani. yani onu veririz ya onu hallederiz sıkıntı yok. Dün akşam e, galası yapıldı Ankara'da. Sen gittin be mi? Becayet'i be yanıyorum. Ben de Twitter'dan gördüm yapıldığını. O dedim fahri orada mı acaba? Güzel valla... dükkandan da bir aceleyle çıktın ya. Bir aceleyle hemen galaya. Size haber vermeden galaya gidiyorum. Galaya gittim. Valla galaya gittim. Asalsınlar gitti. davet ettiler. Ya dediler, e, biz dediler, değerli inan dediler. Eee unutmuşsun, unutmuşsun. dediler. E, lütfen dediler, gelin dediler. Bizi bir şey söylediler mi Fahri? Size selam söylediler. <gülüyor> yani... <gülüyor> bol bol arkadaşlara da çok çok selam değdi. Onu... Hani. Yani üstümde kalmasın onu da bana söyleyeyim bana da bir tane şey demişler böyle bir haber geldi bir tane acılı tavuk kanınıza iki tane bire diye bir mesaj geldi Allah Allah ya Güzel, işte öyle. Şey Güzel ya. miymiş film bari? Giden var mı hiç? Var Tantik vardır kararsında. ya? işte Ankara oradaydı yani. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Ankara'nın Jet Sosyetesi. Oradaymış mı? Herhalde oradadır yani. Bilmiyorum ki baya herkes oradaydı. Biraz Twitter'a bakınca bakıyorsun herkes Gala galak. Sarıkaya Sarıkaya'da gelmiş mi? Bakayım. Gelmiştir herhalde. Niye gelmesin? Ankara galasına gelmeyecek de hangi galaya gelecek? Çünkü filmin adı Ankara Yani. Doğru. Sanem Çelik de gelmiştir. Sanem Hep beraber gelmişler. Sanem Çelik. Biz... Senem Çelik seni aramış gözleri. Gözler Oktay Demirci'yi aradı diye bir lafı var. Ben en son Aliyede oynarken Oktay Bey diye birisi vardı. <gülüyor> Beni çok beğenirdi. O geldi mi acaba diye. Sonra işte Ama ok seni O.D. Sonra diye geçirmiş. Ne diye geçirmiş? O.D. Doğru bilir. Öyle şifreli, <gülüyor> Öyle <birini>. şifreli konuşmayı bilir. <gülüyor> şifreli <Sanim. gülüyor> ee... Giden varsa anlatsın. Nasıl film güzel mi? Yani spoiler vermeden. Ondan sonra nasıldı? Ortam nasıldı? Nasıldı? nasıldı? Ambiyans nasıldı? Biz gidemedi, Gidenler anlatsın bari. Valla biz de bugün e, son saatimizde Aylin Aslanım'ın Cuma günkü konserine buradan davetiye verelim. Nerede? O da bir sanat kültür etkinliği. O, o da uzun sanat. zamandan sonra ilk defa Ankara'ya geliyor. Hmm. Öyle bir şey var. En güzel cevap olsun. Gidemeyenler. Güzel. Galaya gidemedik, konsere gideriz diye. En, en güzel, evet bravo. Bravo. Ee, bu arada dün bir kaza oldu, haberiniz var mı ondan? Onu evet. bilemeyeceğim. Evet. E, metroya kepçe çarptı. Metro hattının kenarında ki iş makinası vinç mi kepçe mi neyse bu tren setine çarpmış. Tren setine mi? Efendim böyle tren setlerim. Ay, set bozuldu. Set bozuldu. Vallahi su arızasını gidermek için çalışırken sonra da şey diye Ankara ray bana çarptı, metro bana çarptı. Metro çok hızlı gidiyor ama. Adam haklı olabilir. Adam haklı olabilir. Yavaş o yavaş gitse yani çatmaz çakmaz mıydı diyorsun? Sırt baş <gülüyor> yani alabilirdi mu yapardı ne yapardı raydan çıkıp hayır görmüştür adam ben o gelene kadar dönerim demiştir de metro bir döner miymişti evet metro orada nasıl boş diye yolda karşıdan karşıya geçen hiçbir şey yoktu halbuki düşüneceksin oradan kepçe çıkabilir yani. kim evi açtı attığında yolcu taşıyan Ankara'nın tren setine Ankara'nın kalbi deriz biz oraya di evi neresi diye tren setine ya ben her tarafta böyle set o da bir her her biri tıkıyorsun. bir set Birinci set gönder, gönder set. Vagon diyoruz, biz vagonları buna değil birbirine mi? takınca set olur. Set olur işte, yani beşi, beşi bir yerde, bir yerde. gibi. Bak. Akis ve, ve A, Emek istasyonu yakında su arasını gidermek için bir iş makinesi çarptı. Sef Ondan mı sular kesildi? E, e, metro e, sularımızı mı kesti? Bir, bir Sen yerde de her öyle şeyin oldu. nasıl olması hem metro olacak hem su olacak. Sen nerede buldun ya dünyanın neresinde Doğru. var Amerika'ya git Amerika'da bile yok ya. Saçma sapan konuşuyorsun hep öyle, istiyorsunuz başkan ki. başkan diyor Amerika'da. Efendime söyleyeyim Metro Suyun mu mu, mu en başta soruyor. Metro mu su mu? E, emek istasyonu zaten su basmış. Yani su basınca emek tarafında da bir su kesintisi vardı. Bu olayla ilgili o. Ama bu taraf Dikmen'deki su kesintisi bununla tahmin ediyorum yok alakası yok. Ya burada da kesilecek. Çankaya genelinde kesilecek dendi. iki gün. Da, zaten. Kesildi zaten. İşte Dikmen. Dünyanın elimi... şey ne derler, Dükkanımızın en çok işleyen tarafı oydu. Biz tuvalet için gelmiştik. Gelmişken bir çay içelim. A, tuvalet dünyası vay vay vay. Çok vay. lüks bir tuvalet çalıştırıyoruz diye anlatabilirsiniz yani. Hayır yani şey ya. tuvaletimiz var. 20, var. 2014 senesinde tuvalet gerçekten lüks ihtiyaçlar. Çok o kadar sahipsiz. yani personel falan gerek yok. Birbirimizi dururduk elimizde kolonyayla, peçeteyle. Vallahi şahane olur aslında valla. Hoş geldiniz efendim. Böyle havlu. Hoş geldiniz efendim. havlu. Ben eski filmlerde seyrediyorum öyle şey görevlileri var ya şıkır şıkır adam gran tuvaletiymiş her böyle ellerinde efendime çeşit çeşit e, kokular efendime söyleyeyim. Bak şu anda ağzım sulandı lezzetli oldu. Lezzetli oldu da ben Ankara'nın biraz ihmal edildiğini o yüzden de Marmaray, Marmaray karşısında Ankara'nın böyle, böyle bir şey yapıldığını Gene düşünüyorum. Gene Ankara'yı ezikleyecekler. Bizim Marmaray yani. var. Ankara'yı dediğin nedir ki diye. İmal ettiler abi. Hiç şey yaptık abi mı Abi ya? hep işte böyle ya. Ankara İstanbul karşılaşmasında bir, bir gol daha mı yendi Oktay? Dikim. Bunu gol, mu söylüyor? Yok canım gol diye değil. Yani biz de ilgimizi şey yaptık. Çevirdik. Evet. Yıllarca ya R... seyrettik <gülüyor> ama biz biliyorsun yani. Arasında Demet falan derdik bir şeyler. Şehirler ne yapacaklar? Ne geçince İçinde R harfi olmayan. Mesela Marmara Ray. Mar İstanbul'da ]ay, bak, yok mesela. Marmara Ray. Anka. İstanbul'da. İsmi Ray. İzmir Ray. Ray mi olacak mesela Rize'ye geçseler bir şey. Evet. İzmir Ray. Rize. Rize bak. İzmir Ray işte ya çok. İzmir şey. Ray tamam. İzmir Ray'de şansı. İzmir Ray'de şansı. İçinde R olanlar şanslı. Mesela Aksaray. Aksa Hay Ray. Aa Aksaray'sa şanssız. Ya ne yapacak o? O efendim Aksa alt çizgi Ray. Efendim. Alt çizgi. Aksa Ray. Çizgi diye <gülüyor> çizgi <gülüyor> sen böyle <anlaşıldın. gülüyor> Gülerek anlatırsan bir de viral. Efendim. <gülüyor> Efendim diye böyle ya da öyle logo öyle olsun. E, tabii tabii. Yani şey başlığın mesela. Bursa e Bolu mesela. Bolu. Bursa Laray gibi mi? Bolu Ray. Hep oluyor ya. hepsini oluyor? Hepsi oluyormuş. Bir sen de bizi telaşa düşürdün. Yani Tekirdağ mesela. Marmara kadar. Lezzetli olmuyor. Tekiray. Tekiray. Tekir da. Hatır. Tekiray diye. Mesela Diyarbakır. bakır. Diğer bakır. Ray. Cık, diray. Diray bakır. Diray. Diray bakır. Çok güzel oktay. Bravo Diyarbakır. Ya. bakır. Vay be. Efendim Diyarbakır olmasın? olmasa? Hayır efendim bu bizim altyapı. Diyarbakır. Diray bakır. Teşekkürler. Çıkı çıkı çıkı çıkı çıkı. Uzaklaştı. Neyse ki gitti. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar ünde aynısını yapmazsak ayıp bize. şu anda baktım aynimi.com sitesine aynı Ay. Sevgili dinleyiciler yeni bir saatin başından Hepinize bir kez daha günaydın 31 Ekim 2013 Perşembe sabahında Heyecan doğrukta çünkü Aylin Aslında uzun zamandan sonra ilk kez Ankara'da konser verecek Bize de bu konser için Davetiyeler verdi Siz de bunu dedi kendiniz kullanmayın Ben sizi sokarım içeri zaten bunu dinleyicilerinize verin. Dinleyicilere verin dedi, Aman dedim. Verin dedi, mi dedi kesin. satın nasıl, mı dedi. Nasıl vereceğiz dedim. Yani çok dinleyicimiz var. Pamela mı vereceğiz? Hayır dedim. Bedava vereceksin. Ne yapın e, edin? Tamam. O davetiyeleri verin dediğini ben hatırlıyorum. Yani Çünkü bedava, çığlık bedava çığlık vereceğiz de ha. bizim dedim. Yani iki tane dinleyicimiz yok. En az 10-15 tane dinleyicimiz var Evet bize. iyi dedim. Ne e, dedi? dedi yarıştırın dedi. Dinleyicileri o, de bir birbirine düşünün dedi. Hayır, hayır dedim ben de, ne yapayım. Yani. En sevdiğimiz şey... <gülüyor> ya böyle falan dedi sonra kapandı <gülüyor> <gülüyor> bir, bir sonraki soruyu şey yapmamak için böyle bitireyim ben. Ee, sevgili dinleyiciler şunu açık söylemek A açık, istiyorum açık ifade. doğuştan beri kova burcuyum <gülüyor> ve hiçbir ee... zararını görmedin ama bir yandan da faydasını da görmedin Ege. Oktay Aslan Burcu, Fahir Terazi Burcu bir şekilde burcumuz var. Ve burcumuzun en iyi burç olduğunu inanmak zorundayız maalesef gazetelere bakarak. Orada yazan özellikleri kendi özelliğimiz gibi benimsemekle geçiyor hayatımız. Ama size deseler ki şöyle şöyle uygun bir fiyata. Sıfırdan. 200 lira gibi bir meblayla. Hayır hatta 200 lira değil. Becaiş. Becaiş. Burcunuzu değiştireceksiniz. Siz de şu burcu. Şu burcak e, davet ediyoruz. He. Kabul buyurunuz efendim dediklerinde kamuoyuna saygıyla duyurulur. Ya, ya da şöyle kuralım cümleyi. Burcunuzu değiştirseniz hangi burcu isterdiniz ve neden? Nasıl? Nasıl neden? Nasıl neden? Yükselen. Neden neden dâveçam? Yani peki <gülüyor> sadece burç mu yoksa mesela yükselen tercihinde bulunabiliyor musunuz? Yükselen sadece, tercihinde yükselen bulunabilirsiniz efendim. Bence çünkü yükselen daha önemli. Bir de şöyle bir şey var. Okta şimdi belli yaştan sonra yükselene geçiliyor ama hangi yaştan sonra olduğu belli değil. Telefonumuz 210 30 30 sevgili dinleyiciler burcunuzu değiştirseniz hangi burca geçerdiniz hangi burca daha çok özeniyorsunuz diye soruyoruz. Bu yani arada e, iki şanslı dinleyici e, ne Davit Sivriç? Aylin Asım'ın Big Bass'taki ne Monster'de zaman Aa, bir, ne zaman yarın hemen acık 1 Kasım saat 21'de fair ee, Zümrü'de Anka diye biliyorsun kendisinin yeni Yeni turnesi var ee, Yeni albüm albümünün, albümünün turnesi Albümün kapsamındaki konserler Türkiye turnesi kapsamındaki konserlerden birinde yarın Bir çılgınlık yapalım. yapalım Aynı soruyu bir de Twitter'da soralım, soralım abi. Burcunuzu değiştirseniz hangi burca geçerdiniz Hangi burca kayıt yaptırdınız Sıfırda sonra... Ama lütfen Yansı, şey yap. serbest düşünün. Hani efendi ben burcumdan çok memnunum. Yahu başka burca ya geçmedin ki onun özelliklerini yansıtsan belki özleniyorsun ibliğini. olacak? Imıl, ımıl. Bak bu çocuk mesela yıllardır sen söyle kova burcu. Ya kova burcuyum. Pek de memnun değilim burcumdan. Ne yalan söyledin? Yani deliller ve dahiler burcu. Hiç dahi görmediğim gibi bir deli de görmedim. Normal normal adamlar ama baş... sorsan deliler ve dahiler. Deliler... Bir kalem alabilir miyiz lütfen? Bir kalem almak istiyorsunuz. Bir pergel bir de Oo, program başlarken zaten başlarken başlarken bitti, bitti vallahi başlarken bitmişti mi Fahir terazi Burcu. Mesela şimdi biz kağıt üstünde Fahir'le çok iyi anlaşmak zorundayız. Oktay'la itişmek zorundayız. E sırf bu yüzden de bir sürü şeyler yaşandı aramızda. Sırf bunun hakkını vermek için... Evet yani saçma sapan konularda Fahir'e destek oldum. Bizim... O ettirdi, ben ettirdim. Sonra gelip konuştu benimle. Yani, yani ben öyle aslında yaptım ama bana da saçma geliyor aslında ama... Bu arada Burçları şaka mı? belediyeler mi belirliyor? Belediyeler birliği var o belirliyor. Bel tabi belediyeler Belediye... nüfus müdürlüğüne gidiyorsun nüfus, ya. Il müdür, nüfus müdürlüğüne tabii, gidiyorsun. Tabi nüfus müdürlüğünde Sen doğum sahibi. Sen istediğin zamanda doğ. Aslında hastane de belirliyor olabilir. Ha tabi doğru. Hastane Şimdi raporunu şeyde, götürüyorsun galiba değil mi? Gidiyorsun. Kafana göre tarih yazamazsın doğru. Bakalım dinleyicilerimiz ne diyorlar. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Kimle görüşüyorsun efendim? E, Betül ben. Betül, Betül Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Betül Hanım ne burcusunuz ayıptır sorması. Olak. Olak. Oğlak Oğlaksın. Burcu'sunuz. Mesela... Betin Hanım kaç yaşındasınız? Ay Allah. 37. 37. Benim hesaplarıma göre 37 yıldır Oğlak Burcu'sunuz. Çok mu Peki memnun musunuz? Biraz bize Oğlak Burcu'yu oğlak? Evet oğlan şeyleri. İşte çok e, disiplinli, kuralcı. Hmm. Siz de hmm. istiyorsunuz ki biraz çılgın, günü gününe yaşayan bir insan olayım. Evet, evet. Çıldırmak istiyorum galiba. Şey diye bir şey var mı? Ee, kin, kindar olur, kinci olur oğlaklar falan diye bir şey var mı? Yoksa uyduruyor muyum ben? O, genel olarak oğlaklarda yok bildiğim kadarıyla. O dediğin kadarıyla. de, deve, deve o. Aslında ha o dediğin de, onun, onun ya, da burcu yok. Ben, oğlak, tamam. Oğlak güzel tırmanı. Oğlak olur. onun dönencesi güzel olur. Sevdiğiniz tarafların ne peki burcunuzun Betül Hanım? Aslında düzenli olması iyi bir şey. <gülüyor> Ama ben düzensizim mi diyorsunuz? Öyle mi? <gülüyor> Çok ama çok kuralcı bir olması zorluyor insanı ya. Zor bir hayat geçiriyorsun. Sizin içiniz çok zor Betül Hanım. Ne istiyorsunuz peki? Ne Burcu'na ya göre yaşayacak ya aslan kafasına aslan göre? Aslan olmak istiyorum. Aslan, aslan olmak istiyorsunuz. Oktay buyurun, becaiş yapar mısın? Buyurun gelin. Buyurun gelin. <gülüyor> Bekleriz. Yok, Hayır becaiş. aslanın ne, nesi cezbediyor Aslanlıkta sizin? Aslanlıkta becaiş yok. Kapıları açarız i̇şte biz. Her şeyde ne var? Doğum gününü yaz aylarında kutluyor. Ne ha, kadar ha, mantıklı bravo. bir şey ya. Hakikaten çok mantıklı. Başka? Bir diğeri de çok şanslılar. Valla biraz şanslıyızdır. <gülüyor> çok şanslılar. Ne şansları? Para mı çıkıyor? Bir şey mi oluyor? Aşkta mı yüzü gülüyor? Yani İstediği galiba... konuda şan. Bir konuda yüzü gülüyor ya. Faiz. Bir... Şöyle, öyle dışarıdan <gülüyor> göründüğü gibi değil, hanımefendi. Şöyle oluyor. Size konu seçiliyor. Aslanlar buluşmasından benim bildiğim kadarıyla konu ver, seçme hakkı veriliyor. İstediğiniz iki ya da üç konuda şans veriliyorsa. Her konuda <gülüyor> Önceliğiniz <gülüyor> neyse ona göre. Yoksa herkese her konuda şans verirse şans yetmez. O zaman bir şans isteyecek olsanız aşkta mı, eşikte mi veya sağlıkta mı isterdiniz? Evet. Tabii ki aşk. Tabii aşk. ki aşk. Peki. Oğlak Burcu'ndan Aslan Burcu'na geçiş diye Betül Hanım'ı not ettik. Çok teşekkürler Betül Hanım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın, hoşçakalın. Sağ Betül Hanım. Zeynep Hanım da Aslan'a geçmek istemiş. Kovayım. Dünyalara değişmem ama sizi kırmamak için yükselenim Aslan olan ee, yükselenim olan Aslan Makul demiş. Hmm. Ee, Hilal Hanım mesela yengeç burcu yengeç burcu isterim demiş. İkizlerim ama biterim der bıktım demiş ya kararsızlıktan bıktım demiş. Bak mesela Hilal Hanımın grubunda da demek ki şey dağıtılıyor. Kararsızlık <gülüyor> kontenjanı var o dağıtılıyor. Günaydın efendim. Ee, günaydın. Kimle görüşüyorsan efendim. Göksen'in ben. Göksen'in hanım. Göksen'in. Aa ne kadar güzel. Babanız pilot muydu Göksen'in hanım? E, bu soruyu çok duydum ama değildi maalesef. Hayır. Değil yani. Peki bu soruyu daha önce benim kadar güzel soran oldu mu artikülasyonuyla diksiyonuyla? Yok de diksiyonu. Sor, soran olmadı. Nerede özel bir adam oldu. Göksen'in, Gökler senin. Buyurun Göksenin söz hanım. senin. Bu da bir mu peki? benim de derler. <gülüyor> Ne de derler, öyle de, espride yapıyorlar. Gökselin yer benim. Var mı kardeş? Hemen oradan uzaklaşın. Hemen oradan uzaklaşın ve kendinizi <gülüyor> güvenli de, bir alana Yapıyorum. Peki Gökserin Hanım ne burcusunuz? Ee, aslan. Aslan burcusunuz. Aa, aa bakın orada Aslan Hoş yani Betül Hanım var. Siz Aslandan mı <gülüyor> rahatsızsınız? O zaman biz iki Aslanı baş başa bırakalım. Hangi konularda şanslar? <gülüyor> Gökserin Hanım yükseleninizi de öğrenebilir miyiz? Yükselenim sanırım Yengeç yani bir, öyle Bir de sigortalılık abi. başlama tarihinizi öğreneyim ben. <gülüyor> yok yok ona, ona gerek yok. Ona <gülüyor> gerek yok Annenizin kızlık soyadının ilk iki harfi yeter bize. Aslandan mutsuz musunuz? Aslandan mutsuz değil mi? Aslında şöyle bir şey oldu. Hani sabahtan birisi şey dinliyorum. Hı -hı. Ama e, Fahir Bey'in terazi Burcu olduğunu öğrenince ben de o Burcu'ya geçmek Teraziye geçmek istiyorsunuz. Ne Be kadar güzel. Buyurun başımızın üstünde yeriniz <gülüyor> var. Yükselende bir şey var mı? Değiştirme talebiniz var mı? Yükselenimden de çok memnun değilim. Biraz dengesiz bir insanım. O ne olsun? Aslında değiştirebilirim. Ee, o da terazi oldu. Çift teraziler. Yani, Çift terazi. Terazi, terazi. terazi <gülüyor> de, tamam böyle has olsun. İyi bir insan olmak. Soket sırasında Peki, bu şekilde. İyi görsene neden yani sizi terazi de cezbeden şey neydi? Aslandan bıktıran şey neydi bir de onu alalım. Siz Aslandan bu bıktırmamış şey... canım işte sen Aslandan memnunun dedi. Sen terazi de olduğun için geçefar. Arabaya, evet, araba <gülüyor> Arabaya dikkat edin. Arkanızda araba var. Arabaya dikkat edin senin Hanım teşekkür ederiz. Görüşmek teşekkür üzere. Edelim. Görüşmek Çok üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Ne demek biz memnuniyetimizi? cevabımız abi. Biraz hızlı gidelim. Hızlı Şimdi, gidelim. E... Hızlı gidelim seri. Valla ben yine e... farkında olmadan ama hissiyatla memleketin en önemli sıkıntılarından birine parmak basmışız. Valla Cem, Cem Bey de... Valla geriliyorum ya. <gülüyor> ne? Gerilme gerilme. Cem Bey de Fair için terazi olmak isterim demiş. Seni... Yani Valla senin yanında olmak istiyorlar Senin değiştirme hakkın yok Fahir ha, tüm, tüm Ter Derneği bence seni başkan yapsın Terazilerin toplum nezdindeki imajının yücel Estağfurullah terazilerin başı olacaksın. Balık gemi demiş ki kesinlikle aslan olmak isterdim Şu burçlar değiştim muhabbetinde aslana geçtiğimi Görünce bayağı sevilmiştim demiş <gülüyor> Çok kolay Çok kolay efendim bir form dolduruyorsunuz ben açıklayacağım bunu Alp Uğur ne demiş Cadılar bayramı kutlandı mı Kutlanmadı Halloween'iniz mübarek olsun <gülüyor> Onu kutlayalım. Ondan sonra bir dinleyicimiz Erdem Senin Bey. Bu sene kesecek. Erdem Bey Türkiye'nin sözleri gönderdi. Çifte Buyurun <gülüyor> <Günaydın gülüyor> efendim. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Günaydın Özkan, Özkan, Özkan Bey. Özkan Bey hoş geldiniz. Hangi hoş bursunuz Özkan Bey? burcuyum. Çok da memnunum. Kendimi severim. Hoş geldiniz Bir <gülüyor> taneyim. Efendim aslanların özelliğidir. Tebrik ediyoruz sizi. Hem kendilerini Öyle çok severler abi. hem de çok şanslı Özkan, olurlar. Kaç yaşındasınız? 40 yaşındayım. 40 evet. yaşındasınız. Şimdi bu Burç mehumu bir çocukken ne zaman oturdu kafanızda? Valla hala oturmadık. Hala yani mesela <gülüyor> ne zaman? Otursun. Anne benim Burcum ne baba benim Burcum. Şimdi oğlan çocuğunun Aslan Burcu'nun olduğunu de çok hoşuna gidiyordur büyük ihtimalle. Aslan... Fa farkında değilim. Ortaokul, lisede artık kızlar ilgilenince biz bu konularla kızlar, ilgilenmeye Kızlar sizle mi ilgilendi şey. Burcunuzla mı ilgilendi? hem burç hem ilgilenme sohbet açma konuları falan. E, ortaokul biraz geç olmuş aslında. Ama neyse ortaokul yıllarında burcunuzu idrak ettiniz. Evet. Hala daha çok yakın değilimdir burçlara ama e, az önce bir hanımefendi hani doğum gününü kutlamak yazın iyi oluyor dedi. Evet. Hı -hı. evet. Yıllardır ben kendimi bu konuda çok çek gibi hissettim. Arkadaşlarım okullarda e, okullar açıkken doğum günü partileri yapardı. Siz herkesin tatile gittiği dönemde... Ağustos ayında herkes tatilde olduğu için kimse sizin doğum gününüze gelmez, pasta kesilmez, taze fasulyeyle doğum günü kutlanır. <gülüyor> i̇şte ben ondan zevk alıyorum zaten. Yani evet. Özkan Bey ama şöyle de bir şey var. Soğuk havada da doğum günü kutlamakın şeyini bilmiyoruz. Ben de bilmiyoruz şey diyeceksiniz yani soğuk havada da taze fasulye güzel olur. O ne var? Oktay Bey. Yani doğum günümüzü... Biz Ağustos'ta kullana, kutlayalım da hediyelerimizi onlar kışın alsınlar. Işte. Ama beter... doğru, ya terazi olsaydınız daha beter. Hediyeden kaybediyoruz doğru. doğru ya. Ya. Ama şöyle bir şey var Özkan Bey daha da beteri var. Şöyle ki ben hep okulların açılma döneminde doğdum. Yani daha doğrusu bir kere doğdum ve hiç değiştirmeydim <gülüyor> sonrasında. <gülüyor> Yemin ediyorum o okul açılma döneminde tam da böyle ya 3 gün önce ya 5 gün sonra öyle bir şey olur. Ne bir herkesi davet edersiniz hiç kimse gelmez. Çünkü daha önemli bir aksiyon vardır. Okullar açılmıştır. Hiç kimsenin böyle sınıf değiştirmişsinizdir. Belki yeni arkadaşlarınız olmuştur. O yüzden onları da davet edemem. Ezik ezik siz zeytinyağı taze fasulyeyle geçirmişsiniz. Valla biz böyle fasulyeyi bile bulamıyorduk. O zaman şöyle yapalım. Oktay Bey sizle Buyurun. benim ortak bir doğum günü belirleyelim. Çok güzel fikir. Hatta bundan sonraki yarışmanın bundan sonraki kısmını bu ortak günü belirlemek adına kullanın. Hangi evet. gün olsun diye. Hep birlikte kutlayalım yani. Ne Sizin sonra ne sonra zaman? Ağustos'un kaçı Özkan Bey? Beşi. Beşe. Beş Ağustos. 26 Beşe. Temmuz'da benim. Böyle esprili esprili konuşuyoruz benim kafam hala şey Özkan Bey'in küçük böyle afacan, sevimli bir çocukken. Zeytin Anne atalım. bugün doğum günüm. Al bu da senin fasulyem diye. <Gülüyor> o sahne gözü ciğerin parçalanıyor şu anda. Hangi burcu isterdiniz peki Özkan Bey? Onu da şey yapalım. Bilmem ki. Boğa falan olabilir Boğa yani. Niye? Boğa niye boşunuza gittin? Boğa falan değil de. Falan. Mesela bir sömestr tatillerinden yani sonra. Yani işte Mayıs Mayıs gibi düşünün. İşte Boğa doğru söylüyor. Boğa. 2 Boğa. Mayıs, 3 Mayıs, Mayıs, Mayıs 5 gibi. Mayıs. Boğa i̇yi olur yani. İyi, yani Mayıs olsun. Mayıs'ta da sınavlar de. olur falan. Yok Özkan yok. Bey i̇lk de. hafta sıra denk getirirse güzel olur. Boğa'ya geçer. Abi tam midterm zamanı ya Mayıs ayı. Muhtar. Neyse bunu hakikaten bence siz bir izleyip dinleyicilerimize sorun. Tamam o zaman yarın bu. olsun. hep beraber ortak kutlayalım. Peki çok teşekkürler efendim. Yani tamam. Gene aslandan da boğaya geçti. İkisi de havalı. Havalı hayvan derken yani. iri hayvan seni etkiliyor i̇ri mu? İri ve güçlü, ve güçlü. sembolü hayvanlar. Vanguard demiş ki 3 lira Vanguard. farkla yükselenimizi seçebiliyor muyuz? Vanguard. 3 lira fark, 3 lira farka gerek yok. Seçebiliyorsunuz değil mi? Yani en başta ücreti yapsaydık yani. Burcu seçmeyi. E, farkı olması lazım da şimdi o da bedava. Peki, 15 gün için bedava. Bedava. Ama bütün düğmelerine abanmayın burçların. Bahar hoca demiş ki terazi çünkü terazi kadınları çok çekici olurmuş. Evet Mesela terazi Bridget kadını. Bardo. Mesela. Lavetie <gülüyor> istemem demiş. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi bağıran da Bridget Bardot'dan biraz günümüze gelsin. Yani. Yani. Evet. Mesela gü. bürge o da terazi'dir. Mesela. Ben dedim sizin hanımefendi dedim burcunuz nedir? Terazi. Hay hay efendim demiştim. Yusuf Bey demiş ki bana şöyle bir bakınca ne burcu olduğum anlaşılacak bir burç lazım. Ona göre davransın Bence çok güzel, çok mantıklı bir yaklaşım. Bakarak anlaşılan burçlar önemli ya hakikaten. Ne var bakarak anlaşılan burç? Bakarak bakarak. Yay. Ben oh. biraz böyle benim yok. Mi? Yok canım. Yay yay deyince sen de, yan gibi düşünmü. Boğa koşulmaz. Koç, koç olabilir. Koç bakınca anlaşılır. Koç gibi mi? Ben mesela. koç erkeğini tanırım hemen tanırım. Erkeğini tanırsın ama Erkeğin. ben yani kadını da düşün. Bakayım düşünüyorum. İkizler. Mesela Brecid Bahar yok Bazı yok Sofya'yla Kolye o zaman ya. En güzeli burç koç kolyesi. Kolye takacaksın. Evet, Kim burç oluyor kolyesi. bunları diyorduk ne Bizim kadar işlevselmiş be Bu konuya devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Şanslı isimlerden ikisi yarınki Aylin Asım konserine davetiyeler kazanacak bizlerden. Hangi burçtasınız? Hangi burca geçmek istiyorsunuz? Neden? Nasıl? Ve elbette Hiç ne zaman? Modern sabahlar. Moder sabahlar. Moder sabahlar. Radyo Tümer'si Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Aynasız'ın yarınki Big Bass konserine davet eder veriyoruz. İki şanslı çifte vereceğiz. Birini Twitter'a, birini telefon devam edeceğiz. O zaman bakalım çok yoğun cevaplar var. Hızlı bakalım. Özge demiş ki Burcum yengeç. Yükselenim de yengeç. Ekşi Sözlük'te beterin beteri var diye yorum var bu durumla ilgili demiş. Aa, benim kızım da öyle. Her burç kabul. Beterim beteri var Ali yengeç. Ali yengeç yengeç mi? Yengeç yengeç. Ha. Double double yapmış. Vay sen nesin terazi? Akrep. Akrep misin? Hı -hı. Aslan kovayım ben. Sen nesin Ege? Kova. Ben kova başak. Kaç yaşçasın? Başa. Ee. Allah nasır. A Akrep yanlış şeymiş ya Fahir. Neymiş? Vallahi birazcık. kadından korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın Alo. efendim. <gülüyor> Alo? Allora. Sizinle konuşuyoruz. Evet. Siz yanlış anlamadınız. Siz. Alo deseniz ya. Alo deseniz ya beyim. Boşluk 3 nokta dinleyicimiz demiş ki, ben balık bedenine hapsedilmiş... Bizi dinledi mi? Bizi dinledi ve programdan sıkılıp kapattı. Ben şey aradı, Orhan'ı aradı herhalde. Ben balık bedenine hapsedilmiş bir boğayım. Zoruma gidiyor böyle yaşamak demiş. Zoruma gidiyor. Çok haklı. Böyle. Çok haklı, haklı. Evet. Kendisini nasıl haklı. ifade ediyorsa. Bir balık, olsun. bir boğa bedenine sıkıştın. Tam tersi olsa esas daha sıkıntı olur. Ebru Hanım, ya. sahibinden çok kullanılmış ikizler burcu. İnsanlara daha fazla güven verecek bir burçla takas edilir. İkizler vermiyor muymuş güven? Vermez e, hiç, şey, şey zaten çiftte can durumu çifte. var ya. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Abdurrahim. Abdurrahim Bey, hoş geldiniz. Hiç öyle burçları takmayacak falan bir havada geliyor sesiniz ama... ...demek ki bir sıkıntı var. Ya şöyle, kendi burcum haricim hiçbirini takmam ya. Sizin burcunuz ne? Taktığınız burç yani? Valla hem... Normal en bir yükseleni aslan. He, normali ne yükseleni. Ankara bir aslan yapmış ya. E, aslan cenneti Ankara. <gülüyor> aslan aslan. Ankara güzeldir? Oo Abdurrahim Bey de bak <gülüyor> Çift aslanlar. Çift aslan diye. Sevgiliniz var, Bey, sev sevginiz var mı Abdurrahim Bey? Abdurrahim Bey sevgiliniz var mı eşinizde? Var. Onun Burcu'nu da burcuna... okumuyor musunuz? Takip etmiyor musunuz? Kendinden başka kimse mi? On, on, Onunki yengeç. Yengeç. Onunki yengeç yani... Siz kükürüyorsunuz o ağlıyor. De, <Gülüşmeler> Devam edelim. Hiç... Normal düz insan Burcu. Hayatta değiştirmen böyle takım denk gelmiş mi diyorsunuz siz? Ya aslında bir yandan da değiştirmek istiyorum böyle. Şöyle bir konu... <Gülüşmeler> Niye? <Gülüşmeler> Aslan'ın bile hem lider, işte lider olmak isteyen Burç'tur. Efendim mesela herkesten bir basamak yukarıda olsun, herkesten bir adım önünde olsun. E yönet yönet yönet artık sıkıldım. Biraz, Biraz yatış istiyorsun. Ben istiyorum yani. Gelin, beni bakın. Bana beni yönetsin istiyorum yani. Abdurrahim Bey. Tam bir fantezi dünyası var siz, bu arada Abdurrahim Bey'in. Abdurrahim'in küçük fantezi dünyası. Bana hükmetsin. O adişahların olduğu olay oldu yani. hani Onlar da sürekli emret emret. adam sıkılıyor. Birileri de ona emretsin yani. Yalnız bundan kurtulamazsınız biliyorsunuz değil mi? Yani şu anda biri size emretsin istediğiniz için size emredilecek. Bir süre sonra tekrar eee deyip şey yapacak. Aslan yani, kartını masaya çıkacak. Tabii çıkaracaksınız. Yani e, gelin yükseleninizi Yok, değiştirelim. Değiştirdikten sonra tekrar dönme şansınız Yok, maalesef Yok, maalesef. Yok, maalesef. maalesef. Yani, yani var mahkemeyle ama bu kadar kolay olmaz. <gülüyor> Peki onun bu. mahkemesi de, Oktay yargıtay Bey. falan süreci var. Hiç tasvip etmiyoruz. Ya, Oktay Bey'e katılıyorum. O zaman bir tek yükselini değiştiriyorum. Yükselini değiştiriyor. Tamam, mantıklı. Yani. Öyle bakın ben kovadan çok memnunum. Aslan kovaya kaydıralım sizi. Sizi kovaya yazdık Abdurrahim Bey. Yükselen. Ya şöyle dediğimiz gibi, hani biraz daha emredilmeye müsait. Anladım, şöyle demek istiyor Abdurrahim Bey. Ben bugün yaramaz bir çocuktum, yaramazlık yaptım. bana benim anladım <gülüyor> o, öyle değil mi Abdurrahim Bey? Yanlış anlamadık sizi. Doğrudur, doğrudur. Peki, çok teşekkürler efendim, görüşmek üzere. Görüşürüz, <gülüyor> hoşça kal. Kolay <gülüyor> gelsin. Bu vardı ben. Yani Abduraim Bey'e de yardımcı olamadım çünkü liderlik vasfı olmayan burç yok. <gülüyor> Bütün borçların burçlar lider. içinde Ama liderlik vasıtası için. Bunu olan hem içiyor. lider hem de prensip tablo olmasın. <gülüyor> Tabi de askerlik engelenin olmaması olması gerekiyor. Onu sormadık. <gülüyor> Buyurun. Yer adam nedir bu aslan mega humanili? Ah demiş. Aa, ne bağırıyorsun be? Allah kızmış haklı yani. Ee, ne buymiş kendisi? Hep as, hep aslanlar alıyor aslanlar. Otur arıyor. aslan. Onu söylememiş. <gülüyor> A aslında hem burcun hem yükselenin aslında olunca ultra aslı evet, oluyor. Bey zaten. demiş ki Burç değiştirmek için hangi belgeler gerekiyor? İkametgah, diploma fotokopisi. diplomaya gerek, diplomaya yok, gerek yok. Sadece ikametgahla iki tane çeyirli fotoğraf. <gülüyor> afilli fotoğraf diyeceğim liderlik vasfını gösteren belge. belge onu şey diyeyim beyaz fon olması gerekiyor beyaz fon evet beyaz fon Çünkü ve mavi kalemle çünkü fotoğraf ve ıslak imza tabii ki Mrs. Erbaş demiş ki Mrs. Erbaş. kendimizin değil de eşimizin burcunu değiştirebiliyor muyuz yoksa ikizlerle yaşamayı öğrenmek zorunda mıyım demiş <gülüyor> <gülüyor> efendim anlamadım <gülüyor> <gülüyor> zorunda mıyım demiş evet küçük çok, hoş geldiniz. çok vallahi çok şey ya yani ikizler, i̇kizler için çok zor mısınız? Yani. Cevap Ama veriyorum. Eşinin burcu sadece eşinin isteğiyle değişir. Eşimin her şeyinden memnunum. Bir tek Burcu ve huyundan memnun değilim diyorsa eşini değiştirsin. Ama huyundan memnunum, Bence Burcundan eşini memnunum değiştirmesin. Diyorsa... Direkt işini değiştirsin. O ona bir değişiklik olur. Değişiklik kendi olur, kendi, işini i̇şini işini <gülüyor> ha, ha, kendi işini mi değiştirsin? Eşinin işini mi? Hay hay kendi işini Saçma yani. bir şey öneriyorsun Mağar, Niye Yok, Bana canım. çok mantıklı geldi. Çünkü... Aks nakş. Hak <gülüyor> nakş oldu. Çünkü ya, şöyle bir şey eşini değiştiremeyeceğine eşinin de işini değiştiremeyeceğine göre değiştirebileceği en uygun <gülüyor> seçenek kendi... Saçını da değiştir aslında saç modelini de değiştirsin bir değişiklik olur. Aslında eş durumundan burç değişir. Eş durumundan bence de nasıl ki eş durumundan. Milliyetin tari... bakanlığı yapıyor galiba o Hı. işi. Niye ikizler eş burcu durumundan. böyle rahatsız? Ben yani çok bir sürü istedim. insan burçsuz kalır o zaman valla. Böyle beklerler. Hoppa! Hey! Bütün puanlar mavi masa ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hu hu! Sen esprini düşün daha iyi yapacaksın. Biraz dinle ortamı dinle. Yavrum kaynıyor kazan kaynıyor. Sen de içinde ol. Politikleri patlat adam. <gülüyor> politikleri patladı. <gülüyor> Hoppa! Evet devam ediyoruz. Sakin, evet politika kazanı kaynamaya devam ediyor. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Burcunuzu değiştirmek isterseniz hangi burca geçmek isterseniz saat kaçta diye soruyoruz. Telefonumuz 23030. <gülüyor> Moder sabahlar. Sabahlar. sabahlar. dinleyicimiz daha bizimle birlikte. Günaydın efendim. Günaydın. Kimi Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Valla bir anda öyle bir pehlivan gibi geldi sesiniz. Maşallah efendim. Çok mersi o zaman bunu iltifat olarak kabul ediyorum. <gülüyor> Kimle görüşüyoruz? Ben İrem. İrem, İrem Hanım, Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz İrem Hanım? Ee, ben şu an İvedik Koordinatı Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün bir bölümündeyim. Bir bölümü. Hangi bölümündesiniz efendim? Bana evet. ait bölümündeyim efendim. Teşekkür <gülüyor> Aynen, ederim efendim. Aynen kendime özgürlüklerim efendim. İsmilize öğrenebilir miyiz? Evet. Evet. miyiz? İrem Hanım. İrem Hanım çok özür dilerim. İsmilize öğrenebilir miyiz İrem Hanım? Peki İrem mı? Hanım. Ben... Şöyle efendim? sorayım kimseye sormadık daha da. Bulcunuza göre uygun bir iş mi yapıyorsunuz? Burcuma göre uygun bir iş yapmıyorum. Peki sizinize uygun Burcuyum bir, bir a, siz ne de ne mi Aslan Aslan evet. burcuymuş. Hmm. Allah. Peki, benim de şu şikayetim var. Biraz önce de Zeytancı söylemişti. Evet. bütün koynyları doldurmuşsun. <gülüyor> <gülüyor> Et tabii Aslan'da, Aslan'da şey vardır abi. Akrabalık şey var. çok kuvvetlidir Aslanlarda. Ne evet. ne oldu şikayetiniz ne? Ee, biraz önce de Zeytancı söylemişti. Sen yıl boyunca tüm herkese hediyeleri al, al, al. Evet. Yılın, Temmuz'un 30'unda olan doğum gününe hiçbir arkadaşın gelmesin. Herkes tatilde olsun. Hatta sen de tatilde ol. Annenlerle böyle anneanne, anne sen. Ve taze fasulye. En azıcı evet, tarafında evet, taze, taze fasulye. Taze fasulye. Aynen. İran yani, Hanım, yani sizden de dinleyince ben Aslan Burcu olmak insana böyle bir e, nasıl diyeyim kenara itilmiş hissini veriyor galiba <gülüyor> bu takvim yüzünden. Sen e lidersin, başat bir karaktersin ama... Kimse yok ortada doğum gününde. Aynen aynen. En, en Aslında kimseye yanları... de ihtiyacınız yok değil evet, mi Yiraman ya yani evet. Bir de onun da etkisi olabilir. İran bugüne kadar tek başına dindik ayakta durmuştur. Bundan sonra da durmaya devam edecektir. Yani bir de şöyle çok özür dilerim. Yani Aslan e, cömert de bir burç olduğu için ve aynı zamanda mütevazı... Ve lezzetli var, burç oktay. Her <gülüyor> şeyden önemlisi. <gülüyor> mütevazı da bir burç olduğumuz için onu e, ayrıca söyleyeyim. Cömert olduğu için her şekilde kendi doğum gününden bağımsız olarak herkesin doğum gününde ufak tefek de olsa bir şeyler Tabii alır. Ki. Yeri gelir çok evet. pahalı alır. Yeri gelir ufak tefek alır yani. Kendi doğum günü. Vur şey kafamıza olsa... kafamıza vur, vur. Vur vur. Vur sen vur Ondan sonra <gülüyor> efendim teraziler geliyor. Onun doğum gününde aramayı unutuyorlar efendim. İrem Hanım. Ay o da çok kötü ya. Ya aramayı sen unutuyorlar. O ne öyle değil mi? Hadi tamam tatildesin de. Bırak. Telefonun da mı yok tatilde? Bırak. Içinde? Hediyeyi bırak. Aramayı unuttular. Bu ne sene. istiyorsunuz peki İrem Hanım? Hangi Burca kaydetirim sizi? Benim isteğim yükselenim olan da Yani benim doğum günüm 30 Temmuz olsun. Burcu'm tamam aslan. Ama benim doğum günüm yükselenim olan Kova burcu, kova burcu anladım. Siz kova siz kova evet. mı? Yükselen. Yükselen Kova. Aa Oktay'la evet. aynı. Aynıymış. Aynıymış. Yani siz benim de... Yani siz Konya'lıları da oldunuz sanırım. <gülüyor> bir insansınız yani sizde. İnamoğlum çok teşekkür ederim. Ben Sağ ol. Ben çok teşekkür ederim. İyi günler Kova gel. İyi günler. Diliyoruz efendim. Zeynep Hanım demiş ki ikizler burcuyun Başak hariç hepsi olur. Nefret suçu mu bu? Eee girer nefret suçu. Ve ben girer. kendimi şu anda e, yıpranmış ve incitilmiş hissettim. Niye? Benim yükselenim Başak çünkü. Ama yani şimdi öyle bir kanı var genelde toplum içinde. Başak burçları birazcık hor görür. Galiba Can Bey demiş ki çok fazla, çok fazla burcu dendi rahatsızım. <gülüyor> Bundan sonra o zaman yaba diye konuşuyoruz. Günaydın. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Merhaba Alişan Balkoca. Alişan Bey hoş geldiniz. Kusura bakmazsan hoş geldiniz. arada gerekli gereksiz yaba diye gezersek. <gülüyor> Sebebi siz değilsiniz yani. O yüzden yanlış anlamayın alışkan. Ucuzuz oğlum Alişan Bey. İkizler. İkizler. Sizin hakkınızda atıp tutuldu. Nefret suçu kapsamına girmeden tabii ki. Güven verecek bir burca geçmek isterim diyen başka bir ikizler dinleyicimiz oldu. Siz hakikaten Var de, böyle bir bakınca güven vermeyen bir insansınız. <gülüyor> evet hakikaten ya. <gülüyor> Şöyle bir düşününce de ama Bunun biraz sıkıntılarını yaşıyorum. Ama musun? biraz tanıyınca hala güven vermiyorsun. Yani birazcık güven veriyorsunuz. Bayağı bir tanımanız lazım herhalde. Ya, Alişan Bey bir de bizden aldığınız 10 bin dolar vardı o ne oldu? Onu be... İşte ben zaten şu anda onunla ilgili çalışmalar da sürüyor. onda hani şey yapayım. Yani dinleyicilerimize de en geç 29 <gülüyor> Ekim demiştiniz bugün 30 Ekim yani ne diyorsunuz? Kanınızla bir imza atmıştınız. Gitti <gülüyor> yani 29 Ekim'de proje yetişecek demiştiniz. Geç yapmış o da. Neyse biz cevabınızı aldık. Dinleyicilerimize alalım. bir tanıtalım Alişan Balkoca'yı. Uzun zamandır zaten yayınımıza bağlanıyordu arkadaşımız ama e, büyük bir projeye Asrın projesi dediğimiz. Asrın projesi. Kıpçık, kıpçık, kıpçıkçılar Ork. Kıp, Kıpçılar, Kıpçılar Ork'ta or. modern sabahların gelmiş geçmiş bütün podcastlerini üstelik e, böyle etkileşimli bir şekilde sizlere sunmaya hazırlanıyor. 1990, 1999'da yayına başladık. 1999'dan beri rüyamız, rüyamız buydu. Evet. Bir rüya gerçek oluyor. Açılışında evet. sizleri de aramızda görmekten gurur duyacağız. Bunun için de çok paralar aldı e, ve... Parayı aldı. Ertesi gün çok güzel çalışıyor. Bir montla geldi abicim. abicim hastası Her sokaktan oldum. inip monta Bil baktılar. Nereden diyor, aldınız deri falan. Ben ben deri lan de deri. Affedersen deri hayvan kokusu. Nesli tükenmiş hayvan derisinden <gülüyor> kokudu. Neyse bir proje yapılsın. Yani. Brezilya'daki radyocularla beraber açalım. <gülüyor> Ondan sonra şey yapalım. Alişan Bey dinliyoruz sizi. Ya ben ilgili... Ya ben aslında değiştirmek iste, Yani şöyle... İsterim <gülüyor> ne ben, ben, ben, ikizli, ikizli, ikizli, de, ben ikizler ben. konuşması galiba. İsterim ama yani ikizler olduğum için karar veren var. Akrep olsam aklım terazide kalır. Terazi olsam aslan nasıldı diye düşünürüm. O yüzden şöyle kalmak en iyisi herhalde. Yani bugün... Hayattaki her şeyiniz böyle mi? Aynen gerçekten böyle. Ha, yani mesela... Yani. Montu alırken de kod mont mu alsak evet. demiş. Hmm. Her konuda mı? İş, aşk, para falan. Yani bunlardan. Ya şimdi o şöyle yani o genel olarak bir... Ne oldu? Yanili madili konuşmaya başladın. yaba! Hani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> benim şimdi böyle sevgilim var. Evet. var. Gözümde <gülüyor> acaba o mu daha iyi miydi? Neydi falan mı? Demiyoruz değil yaba, mi? Yaba diyorsunuz. Abi. Yaba diyorsunuz. <gülüyor> yaba. <gülüyor> yaba diyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ali Çağan Bey teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Ben teşekkür hadi ediyorum. Hadi yaba hadi. Kronik evet. bir balığım demiş Salih Bey. Af, bir, bir de bu var. Bu, bu Kronik, da gerçek yani. Tipik kısmını bilirim de kroniği ilk kez karşılaştırıyorum. Balık burçları Rahatsız ve derece. yengeç burçları da duygusal yapıları yüzünden burçlarına bir rahatsızlık gibi söyle maalesef rahatsız demek lazım biraz değil, moralim ne bozuk yengeci Salih Bey demiş ki kronik bir balığım yükselenin 5 dakika farklı akrep beş dakika yükselenimi... farklı derken ya yani değişmiş işte 5 dakika önceliydi o başka bal... bir şeymiş yükselenimi de balık olarak değiştirmek isterdim demiş yani balık Çifte çiftte balık. balıklar çiftte balık, evet Çifte Çifte balıklar. double double double double teknolojisi onunla bir farklılık olsun ya belli bir yaştan ya. sonra geçiliyormuş ya geçiriyormuşsun ya İlhan ya? Oktay'ın doğum günü hep atlanıyor. Ege'ninki kutlanıyor, Fire'ninki kutlanıyor. Benimki fix, benimki şeye bile giriyor. ya. Yayında oluyoruz çünkü çok güzel yıkılmış İlhan Bravo İlhan size. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> aslanlar, çok der ben hiç böyle düşünmezdim Aslanlar'ı ya. ya. Demek adam abi. liderlik yaparken, kural koyarken... ...içten içe de doğum gününde bana kimse bir şey e, anlıyor. tabi abi, almadığı geç aranmıyoruz ya. Demek onun hırsıyla böyle Ben olmaktan yaparken. mutluyum demiş... C Kim demiş? C yine dinleyicimiz yine yay her zaman yay takas kabul etmiyorum yine burnunun <gülüyor> dikine gitti diye de parantez içinde yazmış <gülüyor> Günaydın efendim Good morning Good morning How are you? Good, afternoon. Good, afternoon. Good afternoon Acaba şey mi desem Emre Bey terazi diyim şu an açılan <gülüyor> yeni açılan burcu denemek istiyorum Emre Bey demiş. şu anda sizdir ne yeni, yeni açı açılan burcu fare miydi yılan yılan, yılan, yılan, burcu. yılan, yılan. ilan burcun özellikleri liderlik ve ilanlık kısık göz <gülüyor> <gülüyor> en büyük özelliğidir kısık göz spektrum Alo? Yok maalesef telefonumuz yok. yok. Telefonumuz <gülüyor> yok ya. devam mi? edelim. Sahibinden çok kullanılmış ikizler burcu okumuş muyduk onu? Okumuştun. Okumuştum en büyük espiri demek ki sana o gelmiş. Onu 50 defa <gülüyor> döndüre döndüre tekrar. Oğlan yıldız koymuşum ondan. Ee, ne oldu ya? Ne o, oldu? Doktor, Hatlar... Çok mesajımız var. Twitter yıkıldı diyor. Yıkıldı diyor. Dön dolaş sahibinden ikizler buluyor sahibi. Az kullanılmış ikizler. Valla <gülüyor> ikizler ikizler şey olmuş ya. İkizler olmuş. İkizler yılması mı olmuş? Ah o ikizler hepsi de istin ah, gibi olsun. Demiş. Günaydın, Günaydın efendim. Günaydın. Kimle Aynen. görüşüyoruz efendim? Fatma Özcan. Fatma, Fatma hanım, hanım hoş geldiniz. Bu dünyasına o kadar hakim bir yapınız var gibi geliyor ki sesinizden anlaşılan öyle bir intiba ki ah. yani karşınızda şey yaptık. Evet. Bu böyle konuyu konuştuğumuz için hicap duyduk. Buyurun Hazır efendim. Hazır olun geçtiniz. Hazır ola da geçtik geçeriz. Yok eş daha Hangi burçtasınız Fatma Hanım? Ben Akrep burcuyum. Akrep değil. burcusunuz. Evet. Hiçbir zararını gördünüz mü Fatma Hanım? Yıllardır Akrep burcundayım. Evet. Sizin doğum gününüz yaklaşıyor o zaman. Ay 2 Kasım. Aa. Aa. Şimdi daha bir gel. Yakında yok o gün. Kaç yaşına giriyorsunuz Fatma Hanım sormak? Ayıp olmayacak ama söylemeyeceğim. <gülüyor> Sorma gayip değil yani ama evet, söylerken insan biraz utanıyor öyle. Yükseleninde akrep oh, oh. Çifte akrep Siz oh, oh. dünyanın en tehlikeli insanı mısınız? Değilim Kendime karşı ilgili kendim Hiç öyle mi geliyor? Zaten? Zararım kendime diyor şey. Fatma Hanım yani, doğru. Ya üzülüyorum birazcık ama hmm. mutluyum Burcu. Hep ben. her Burç'taki insanda öyle bir özellik var. Üzülüyorum diyor. Herkes kendine bir üzülüyor. Niye öyle oluyor? Burç demek bir kabullenme ıı, çünkü. Yani? Kabullenmekten ötürü tabii ki bana dıştan gelen zarardan ötürü üzülebiliyorum o anlamda. Yani hmm. yanlış anlaşılmak gibi. Anladım. Yanlış anlaşılmak gibi bir şey sizi üzüyor. Evli misiniz Fatma Hanım? Hayır değilim. Diyesiniz. Peki. Özürlüğümüze düşkünüz. Öyle, öyle bir şey var. Öyle ...şeylerle işimiz olmaz diyorsunuz. Aynen öyle. Peki yine böyle burç değiştirseniz takım burça mı geçersiniz? Ne bileyim işte aslan set, aslan set falan set gibi mi? Yok aslan almayayım. O ne öyle lider burç Peki aslan siz aslan almayayım. ne isterdiniz böyle canınız ne çekerdi? Bir imkanınız olsa. Valla yay olabilir. Ya, yani, yay mı? Yayları beğeniyorum evet. Özgür burç. Balık olmasın. Balık olmasın. Tamam. Tamam. Evet, yani Biz zaten size koşuyoruz. tekrar <gülüyor> şunlar var diye geliriz. <gülüyor> çok teşekkür ederim efendim. Şimdi Görüşmek üzere. Doğum gününüz kutlu olsun bir de. kez daha. Valla çok güzel olsun. En güzel yaşınız bu olsun. Yani bundan itibaren full. hepsi daha güzel olsun. Hepsi daha güzel olsun. <gülüyor> en güzel. Full, full set. Aa, Aa sormadı, ya. yayınız nasıl pissin diye Genellemelerin sormadı. havada uçtu bir yayın <gülüyor> Galiba iktef alıyor bu kadar genellemeyi aynı programda yapıldı değil mi? Evet. Burç konuşmuş muyduk biz daha önce? Çok genel. En, en son 12 sene Yok, evvel. Yok ya çok konuşmuyoruz. Aa konuştuk. konuştuk 12 sene evvel konuştuk Ege. Şu lafı edebilmek ne güzel. Hmm. Ne zaman konuştuk? 12 sene evvel. 12 sene evvel 7. ayın 3'ünde konuştuk. Merve Hanım kahrolsun bazı balıklar. Keşke Koç Oğlak falan bir şey olsa. İşte demiş. bak dediğim balık ve yengeçler Balıklar hakikaten duygusal. Bütün yaşadıkları dur. hüznün sebebinin burçluları olduğunu düşünüyorlar ve haklılar. Valla Didem balık, Didem şey diyor. E, o Sen şey demedin var ya, mi? Balık... Çok hasta, morali bozuk. Evet. Sen demedin, kendi ağzınla söyledin. Sek. Sabah söyledim. Yani ne oldu ben anladım. Balık. Balık. <gülüyor> Doğru, evet. Şey, e, hani balıkların şey, özelliği varmış. Bütün balıkların, dünya üzerindeki bütün balıklarda bu özellik varmış. Neymişti? E, hediye aldıkları zaman küçük büyük fark etmez, önemli olan düşünmen yeter hay canım Lafı. ona Hı. mesela çok sinir ona, demek ki en bekliyorum. azından sinir bana sinir mı? olduğunu söylüyor <gülüyor> bu da bir balık <gülüyor> özelliği <gülüyor> mi onu da bilmiyorum yani. bu bir özellik mi onu da bilmiyorum <gülüyor> bu yalnızca sitem oktay bir de, <gülüyor> bu bana laf sokulmuş şey de olabilir <gülüyor> balıkların bir özelliği de bu filmlerin arasında televizyonda reklamlar çok uzun giriyor ya ona da sinir olurlar. Evet. <gülüyor> mesela tipik balık özelliği sen bir balığa reklam seyrettiremezsin aslan özelliği mi bu <gülüyor> Bazı şeyler anlamadım Aslan mesela yemeği soğuk sevmez hani. Aa, Hiç hayır. sevmem Aslanın Elegini en büyük usans. özelliği erken yiyince Açıkmasıdır açık yani Ve herkesi kendi gibi bilmesi Aslanların tipik Kunter, Kunter derken Demiş ki bu burç işini çok karıştırdılar ee, Dokunmamak <gülüyor> lazım <gülüyor> Burçlar arası bir fark kaldı O fark da çok güzel oldu Kimse kimsenin burcuna karışamaz arkadaşlar. <gülüyor> Tabii başkasının burcunun Gerçek başladığı yerde senin burcun Vallahi biter. Vallahi helal olsun. Doğru. Ebru Kimse... demiş ki yüksenenin balığı da çok alakalı. Ebru demiş ki ne? Ebru demiş ki ne? İkizler de istemiyorum. İstemiyor. Manik miyim depresif miyim demiş. Ya manik miyim depresif miyim Manik Öyle diye mi? burç koysak ya. Manik burç. Ilan burcu koyacağına hiç bu burç işiyle, vallahi burç işine gireceğim bu yaştan sonra beni burç işine sokacaklar. Burçten bütün isimlerini değiştirsen ne kadar güzel. Saçma <gülüyor> sapan o yıldızı. Bir paketlemiyorsun. Büyük Bir... ayı. Kim nasıl ayıya benzetmiş ya? Ya yani şimdi kova burcu da ortada su döken adam, küçük su döken değil. kova deviren adam. Nasıl o yıldızlarda o resmi nasıl çıkardın? Leopar Par falan. Tafa iken neler çıkartıyorlar? Ee. Yani ipi şimdi ben bunları bakmadım. söylemek istemiyorum. İçiyorlar, içiyorlar. Ondan sonra. Yok kova döken adam, yok bilmem ne kabahatini gören adam. Yalnız kova döken adam da tam şu anda su kesintilerinde ben tam burcum gibi yaşıyorum. Yani ya Ege sen de çok Kova güzel... döküyor ve elimi yıkiyorum ondan sonra onu başka kovanını... Siyasiler ve daha neler neler köşesine hoş bir espriyle Arkadaşlar. katıldın yani. Küçük, küçük kova diye bir şey yok değil mi ya? Küçük ayı var istiyorsan. Küçük Ay bu arada 29 Ekim Türkiye'nin burcu ne oluyor? Akrep. Balık? Akrep, akrep, akrep ha, Doğru tabii. Türkiye. Türkiye. Ya akrep. Yarın Aylin Aslınam'ın konseri var, Zümrüt Ankara turnesinin Ankara ayağında uzun zamandır ilk defa Ankara'da ve bu konsere davet eder. Yarın da vereceğiz. Bugün ilk davetimizi telefondan arayan dinleyicilerimizden birine verelim, verelim kime verelim? Özlem Hanıma verelim özlem e. mi aslandan boğaya geçmeyi düşünen özlem ben de pardon özlem. özlem dedim özkanmış o ha, özkan özkan Nasıl da Özlesen... bey ayrıca evet özkan bey gırk özkan bey gırk bir tek burcunu tuturdun yani <gülüyor> evet Özkan Bey tebrik ediyoruz. Bizi ararsınız ayrıntıları öğrenirsiniz hemen. Aramazsınız hiçbir şey öğrenemezsiniz. Hiç Onu söyleyeyim çünkü bunu sadece buradan şifa en. Radyoyu arasanız da başkalarıyla konuşsanız onlar da bilmiyorlar. O de bilmiyorlar. Yani. O zaman Yusuf Bey'e de Twitter'dan verdiği cevaptan e, davetiyesini vereyim. Daha doğrusu Yusuf Demir'e ne demişti? Şöyle bir bakınca bana ne burcu olduğum anlaşılacak bir burç lazım demiş. Yok, sen şeyden çok etkilenmiştin ona versedi keşke. Sahibinden az kullanılmış. Evet. <gülüyor> <ikisi var. gülüyor> Bence tamam o kadar söyledik ona da verelim. Şimdi Yusuf Bey'e de ayıp. Son dakikada eskili Yusuf da, yüzünden Yusuf geri e aldılar. Şey mi diyorsunuz 25 yaşında az kullanılmış sigara içmemiş falan o mu? Hayır canım. Oktay ne? bak bir tane Sarkı'dan daha elimizde. Az kullanılmış diye bir. İç diye şey yap. Hiç ya ister. da sen kafanda böyle bir şey çıkardın. Hayır canım o, o da var da şimdi bulamadın. O da var bu da var. Yok yok bir, bir tek daveti hakkımız var. Tamam. Hayır, şey Yusuf yapmayalım. Bey. Yusuf Bey. Affetsin diğer dinleyicimiz. Diğer dinleyicimiz affetsin. Yusuf Bey, Yusuf Demir. Yusuf Demir ve Özkan Bey'in... Bu arada bu Yusuf Bey'in şey derdi de var. Ne Başka derdi? tweetinde de onu yazmış. 26 yıldır balık burcuyum ama... Hani otobüse lezzetli binince bile mı? yer vermediler hiç. Sen gel balık burcusun diye buraya otur diye. Bu da bir güzel lezzetli bir ismi. Hangi? Sizce? <gülüyor> Yarın sabah yine davetiyeler veriyoruz... ayrı Aslı konseri için. Sevgili dinleyiciler bakın açık açık söylüyorum. Gün içinde... Güneş tepede işiniz gücünüz varsa akşam buz gibi iken halledin bir daha böyle havaları bulamazsınız sokaklarda yapacak Aradan işlerinizi yapın gece vakti kapanırsınız arayı kapatırsınız bir şekilde soğuklarda Heh. bu güneşleri bol bol değerlendirin içinize güneşi çekin ama bir taraftan da güneşte dolaşıyorum diye de ince dolaşıp da Son güneşli günleri hasta geçirmeyin. Ha. Çok doğru. En açık koçum. tavsiye. Aferin misin? benim koçum. Güzel. Sizlere güzel bir perşembe. Bir kovaya günü yakışacak şekilde bitirdin. Ben konuyla da kancayı atarak şey yapayım dedim yani. ya. Herkes <gülüyor> konuları <gülüyor> <gülüyor> bağlamaz sevgilinizle. <gülüyor> benim iyidir bizim... ya. Yayıncılık şeyim iyidir yani. Radyoluculuğun bir kuralı varsa konuyu bağlayacaksın. Ben beni kapatacaksın diyoruz. <gülüyor> Yabalara gelesin diyerek. It's alright, it's okay. Leanne Revan'ı yaratıyoruz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Oh, that's a fun, fun.